Aristoteles, Nikomakhos'a etik. Hayatı. Aristoteles, milattan önce 389 yılında, Kaki Dikō yarımadasının kuzeydoğusundaki küçük bir kent olan Stagira'da doğmuştur. Babası, Makedonya Kralı Amintas'ın Büyük İskender'in dedesinin özel ikimliğini yapmış olan Dikamakos'tu. Babası gibi hekimler soyundan gelen annesi Paistis, Aristoteles'in hayatının son yıllarında düşmanlarına karşı sığındı. Kalkis kentinde doğmuştu. Aristoteles'in kökenlerinin sağlık tanrısı Asklepios'a dek uzandığına inanılan ve Yunan dünyasında ampirik bilimin en önemli temsilcileri olan hekimler soyundan geliyor olması onun tıp, biyoloji ve doğa bilimlerine olan ilgisinin de nedeni olsa gerek. Kaynaklar Aristoteles'in anne babasını çok küçükken kaybettiğini ve akrabalarından Proxenus'un bakım ve gözetimine verildiğini bildirir. Aristoteles 17 yaşındayken Atina'ya gelerek eğitimini tamamlamak amacıyla Platon'un akademisine girer. Aristoteles burada tam 20 yıl kalır. Bu 20 yılın her ne kadar 9 yılı Platon'un Sicilya seyahatlerinde bulunduğu döneme denk düşse de 10 yılının Platon'un başkanlığında bir yılının da üstadın ölümünden sonra Speusippos'un önderliğinde geçirdiği bilinmektedir. Platon'un sağlığında okunun beyni olarak görülen Aristoteles Piloton'un ölümünden sonra akademide hiç hoşlanmadı. Felsefeyi matematikselleştirme eğilimine ağırlık verilmesiyle okuldan ayrılır. 347 yılında akademiden eski bir arkadaşı olan, sonradan Assos ve Atarneus'un politik liderliğini elde eden Hermenias'ın davetini kabul ederek Missia'ya gider ve 3 yıl süreyle burada kalır. Burada Hermenias'ın evlatlığı ve cariyesi olan Pithos'a vurulur ve onunla evlenir. Paitos'la evliliğinden karısıyla aynı adı taşıyan bir kızı olan Aristoteles'in eşi Son Atina ikameti sırasında ölünce Harpjes adlı Stagiralı bir kadına gayrimeşru ilişkisinden de Nikomakos adlı bir oğlu olur. Aristoteles bundan sonraki 2 yılı da yani milattan önce 344 ve 342 yılları arasındaki dönemi Midilliya yakın bir ada olan Midline'de geçirir. Burada olmasının en önemli nedeni Adanın yerlerinden olan dostu Theoprastos'un burada ona uygun bir yerleşim sağlamasıdır. Burada bilimsel çalışmaları için malzeme toplama çabası içine giren Aristoteles'in, biyoloji alanındaki araştırmalarının hemen tamamı ASOS'ta ve özellikle de Midlay'inde geçirdiği bu son dönemde gerçekleşir. Nitekim eserleri sık sık bu coğrafi bölgede gözlemlenen doğal olaylara gönderme yapar. ÖÇ 42 yılında bir okul açmak üzere Atina'ya dönen Aristoteles, bu sırada Makedonya kralı Philip's tarafından o zamanlar henüz 13 yaşında olan oğul İskender'in eğitimini üstlenmesi için saraya çağrılır. Burada 7 yıl süreyle Büyük İskender'in hocalığını yapan filozofun öğrencisine Homeros'un eserlerini okuttuğu, siyaset felsefesi üzerine dersler verdiği, onunla hükümdarların görevi ve yönetim sanatı üzerine tartışmalar yaptığı söylenmektedir. Söz konusu eğitim faaliyetinin Aristoteles üzerinde de Dikkatini tefekkür hayatından eylem hayatına ve politik konulara yöneltecek şekilde pozitif etkiler yaptığı tüm Aristoteles yorumcuları tarafından kabul edilmektedir. Kesin olan bir şey var ki, Büyük İskender ile Aristoteles arasında hiçbir zaman sıkı bir dostluk ilişkisi oluşmamıştır. Hatta Fatih'in onun Yunanlıların barbarlardan mutlak üstünlüğü tezine aykırı olarak Asya'nın fethine yönelip Batı uygarlığını doğu medeniyetleriyle birleştirmeye çalıştığı dikkate alınırsa İskender'in onun öğütlerine dikkat etmemiş olduğu bile söylenebilir. İskender fetihler için Asya'ya doğru ilerlerken Aristoteles'te yarım bıraktığı bilimsel araştırmalara dönmek ve bir eğitim ve araştırma merkezi kurmak üzere Atina'ya döner. Lisey adıyla bilinen, tarihin tanıdığı bu ikinci büyük eğitim ve araştırma kurumunun kuruluş tarihi 335 yılıdır. Atinalı olmamasından dolayısıyla Atina'da mülkiyet hakkı bulunmayan Aristoteles'in kentin kuzeydoğusunda Dikabettos Tepesi ile Ilissos arasında uzanan kurulukta kiralanmış olduğu birkaç binadan oluşan okulun içinde dersliklerin yanı sıra İskenderiye ve Bergama kütüphanelerini örnek oluşturan yaklaşık 500 yazmaya sarılık bir kütüphane, büyük bir harita koleksiyonu ve doğa tarihi ile ilgili derslerde sıklıkla başvurulan bir eşya müzesi bulunmaktaydı. İskender'in müzayedeki eşyaları toplayabilmesi için Aristoteles'e önemli bir para verdiği ve Makedonya İmparatorluğu'nun sınırları içinde yaşayan tüm avcılara ve balıkçılara gözlemledikleri bilimsel değeri olan her şeyle ilgili üstadı bilgilendirmeleri emrettiği anlaşılır. Aristoteles derslerini verdiği bilimsel araştırmaları sürdürdü ve eserlerini yazdığı bu kurum için bir de yönetmeliği hazırlamıştır. Okulda iki tür ders yapılmıştır. Mantık, fizik ve metafizikle ilgili daha soyut konuları okulun bahçesinde oldukça sınırlı sayıda öğrenciyle tartışarak ele aldığı ileri düzeyde öğrencilere hitap eden sabah dersleri yani akromatik denilen derslerini meydana getirmekteydi. Genellikle öğleden sonra veya akşamları retorik, etik, sofistik ve politika gibi daha pratik ve somut konularda nispeten daha geniş bir kitlenin talebiyle oluşturulmuş dersler. Bunlar ise genelde. Ekstotelik den lan ikinci ders türünü oluşturuyordu. Bugün Aristoteles külliyatı diye geçen, özgün haliyle Grekçe 1462 sayfadan oluşan eserler bütünü bu derslerin kendisi ya da öğrencileri tarafından tutulmuş notlarından meydana gelir. Aristoteles'in burada hayatının son ve en verimli 12-13 yıllık dönemini geçirdiği söylenebilir. Büyük İskender'in 323 yılındaki ani ölümü bu oldukça verimli geçen dönemin sonuna işaret eder. Atina İmparatorun ölümünün ardından bir kez daha Makedonya'ya duyulan nefret ve hıncın dışa vurulduğu merkez olur. Makedon ebeveynliği süresince bastırılmış olan düşmanlık duygularının tümündeki tüm engeller ortadan kalkar. Aristoteles İskender'in öğretmenliğini yapmış olduğundan Atinalıların gözünde şüphe duyulan biri haline gelir. Bu negatif duyguları rakip iki felsefe okulunun Akademi ve İsokratesçi Okulun Aristoteles'e yönelik daha ziyade mesleki rekabetten kaynaklanan olumsuz duyguları ile birleşmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Aristoteles tıpkı Sokrates gibi onu ortadan kaldırmaya karar vermiş politikacılar tarafından dinsizlik hitamıyla mahkemeye verilmiştir. Fakat Aristoteles Atinalar'ın farsifeye karşı ikinci bir cinayet işlemelerine engel olmak amacıyla 322 yılında Atina'dan ayrılır ve bir Makedon garnisonu olan Kalkis'e sığınır. Aristoteles yaşadığı bu travmanın da etkisiyle aynı yıl bir süredir musterip olduğu hastalığın bedenine yapmış olduğu ağır tahribat sonucu yaşamını yitirir. Niko Mako Söyettik 1. Kitap Tüm sanatların, araştırmaların, eylemlerin ve tercihlerin amacı iyiye ulaşmaktır. Bu nedenle iyi her şey tarafından istenilen olarak adlandırılır. Oysa amaçlar farklı olabilir. Amaç bazen eylemin kendisiyken bazen de bambaşka bir şeydir. Eğer amaç ve eylem birbirinden farklıysa ortaya çıkan sonuç eylemden daha iyi olacaktır. Çok sayıda eylem, sanat ya da bilim olduğu için amaçların sayısı da bir o kadar fazladır. Örneğin tıp sağlık, gemicilik gemi, askerlik başarı, ekonomi zenginlik amaçlar. Bunların hepsi amaç olduğu zaman belirli bir başlık altında incelenecektir örneğin gem yapımı ve binicilik sanatları binicilik başlığında askerlikle ilgili tüm sanatlar askerlik başlığı altında diğerleri de diğer genel başlıklar altında incelenir. Ana amaç tali amaçlara nazaran daha fazla tercih edilen tek taşır. Çünkü ana amaca ulaşmak için diğer tali amaçlara ulaşmak hedeflenir. Bir eylemin başka bir eylemin amacı olmasıyla bu iki eylemin birbirinden bağımsız olması arasında fark yoktur. Eğer bir şey kendisi için amaç diyor Diğer şeyi de ona ulaşmak için istiyorsak ve bir şeyi bir başka şey için istemiyorsak bu en iyi durumdur. Eğer bunu yapmıyorsak bu konudaki isteğimiz anlamını yitirecektir. Bu durumda bu bilgiye yaşandığımız için oldukça önemlidir ve tıpkı bir okçu gibi önemli hedeflere yönelik daha çok başarı sağlamalıyız. Eğer söylediğimiz doğruysa onun ne olduğu, hangi bilim olduğu ve nelerle ilgilendiğini ifade edebilmemiz gerekir. Bu en önemli bilgi olmalıdır. Evet, siyaset bahsettiğimiz tarzdadır. Çünkü bir ülkede hangi bilimlerin gerekli olduğunu, kimlerin neyi ne kadar öğrenmeleri gerektiğini belirleyen bilim budur. Yine askerlik, ekonomi, hidabet gibi insanların çok önemsedikleri bilimlerin de siyasetin alanında yer aldıkları bidendir. Öte yandan siyaset nelerin yapılması, nelerden uzak durulması gerektiği ile ilgili yasalar hazırlar. Buradan hareketle siyasetin diğer tüm iyileri içerdiğini ve insanlar için iyi olanı bulmaya çalıştığı söylenebilir. İyi olan şey insan için de ülke için de aynı şeyse bu durumda iyiyi ülkenin elde etmesi daha güzeldir. Çünkü bu hem amacımıza daha uygundur hem de bir şeyi tek bir insan için elde etmektense ülke için elde etmek daha tanrısal ve güzel olacaktır. Araştırmamız bunu bulmaya yönelik bir çalışma olacak konuyu yapmamız gerektiği gibi açıklayabilirsek yaptığımız şey yeterli olacak. Zaten bu tür konularda tam bir kesinlik aramak doğru olmayacaktır. Siyasetin güzel ve yararlı işlerle uğraşmasının yanı sıra bu işler arasında önemli farklılıklar ve önemli hatalar da bulunmaktadır. Aslında tüm bunların nedeninin yasalar olduğu düşünülmektedir. Çok sayıda insan bu konuda zarara uğradığına göre iyi olduğu düşünülen şeyler nedeniyle de bunlar yaşanılabilir. Örneğin zenginlikten ya da cesaretten dolayı zarar gören insanlar vardır. Bu konular hakkında konuşan insanların bir şekilde doğru olanın ne olduğunu, eksik de olsa açıklamaları ve çeşitli sonuçlara varmaları yeterli olacaktır. Evet, bir konuda kesinlik arasanız da bazı konularla ilgili kesinliğe ulaşmak ancak eğitimli bir insanın yapabileceği bir şeydir. Zaten bir matematikçiden kanıt istemek, bir retorikçiden kanıt göstermesini istemeye benzer. İnsanlar bildikleri konular hakkında iyi kararlar verebilirler. Yani bir konuda eğitim almış bir insan, hele de iyi eğitim aldıysa, bu konuyla ilgili iyi kararlar verecektir. İşte bu nedenle genç bir insanın siyaset konusunda fazla becerisi olamaz. Çünkü henüz yeterince tecrübe kazanmamıştır. Oysa biz burada tecrübeden bahsediyoruz. Yine gençler istediklerinin peşinden giderler. Herhangi bir şeyden yarar sağlamadıkları sürece ona kulak asmayacaklardır. Çünkü bu yaşlarda bilmekten çok eylemde bulunmak önemlidir. Yaşın genç olması ve karakterin henüz oturmamış olması bununla doğru orantılıdır. Aslı bu orantının nedeni tecrübe değildir. Sadece gençlik arzularının peşinden gitmekten kaynaklanmaktadır. Bir insan kendisine hakim değilse bu bilgiye sahip olmasının bir önemi yoktur. Aslında söylediğimiz şeyler kendini hakimi sandıran bilmesi gereken şeylerdir. Böylece nelerden bahsettiğimizi ve kimlerin bizi dinlemesi gerektiğini söylemiş olduk. Eğer her bilgi ve tercih iyi hedefliyorsa, söylediklerimizin sonucunda ulaşılacak olan en iyi nedir? Hemen herkes buna mutluluk dediğinden adlandırma konusunda bir sorunumuz yok. Hem bilgili insanlar hem de sıradan insanlar ona aynı ismi veriyorlar. Ve herkes iyi yaşamak ve mutluluk ifadelerinin aynı şeyi kastettiği konusunda hemfikir. Fakat mutluluk nedir? Birgin insanlar ve çoğunluk bu konuda aynı görüşte değil. Bazılarına göre zenginlik ya da haz gibi şeyler mutluluktur. Bazen mutluluk duruma göre değişir. Örneğin hastayken sağlık, fakirken zenginlik, bilgisizken bilmek ya da bizden daha iyi durumda olanlar mutluluk olarak düşünülebilir. Bazıları ise iyi şeylerin dışında kendisi iyi olan başka şeyler olduğunu ve bu iyiliğin de diğer iyi şeylerin nedeni olduğunu sanırlar. Şimdi kalkıp bunların hepsini incelemek yerine daha çok inanılanları ya da belirli bir temelde olanları incelemek daha doğru olacaktır. Öte yandan başlangıçtan sona mı yoksa sondan başlangıca mı gelmek gerektiğini de incelemek gerekir. Örneğin stadyumlarda hangi yönde koşarak hakeme doğru gelinmelidir tartışması gibi. Platon da buna benzer bir soru sorarak durumu incelemeye başlamıştı. Bir şeye başlarken bildiğimiz noktadan hareket meliyiz ve bildiğimiz noktalar ikiye ayrılır. Bunlar genelde Anlamda bildiğimiz şeyler ve bizzat bildiğimiz şeylerdir. Yola bizzat bildiklerimizden başlayarak çıkmalıyız. Bunu yapmak için önce güzel ve adil olanın ne olduğunu bilmeliyiz. Ahlakımız da gelişmiş olmalı. Böyle insanlar bir başlangıç noktasına sahiptirler. Yoksa da kolaylıkla bulabilirler. Eğer böyle bir nokta yoksa ve bulamıyorlarsa da Hesidos'un dediklerine bakalım. Her şey kendi anlayan iyidir. Doğruyla ikna edilen de iyidir. Hem kendi anlamayıp hem de başkalarını dinlemeyen boş insandır. Konuya geri dönelim. Yaşam şekli ile iyi ve mutlu kavramlarının birbirleriyle ilişkili olması doğaldır. İnsanların çoğu ya da sıradan insanlar iyilik ve mutluluğun hazdan kaynaklandığını düşünürler. Bu nedenle de hazda düşkün olurlar. Çünkü 3 temel yaşam şekli vardır. Hazda düşkün yaşam, siyaset yaşamı ve teorik yaşam. Evcil bir hayvan gibi yaşayan büyük çoğunluk adeta köle gibidir. Yönetici konumundaki çoğu insanın durumu ise Sardana Pollas'a benzediği için bu tür insanlardan bahsedilmektedir. Çoğu insan siyasetin amacının onur kazanmak olduğunu ve kendisinin de bu nedenle burada olduğunu düşünür. Fakat aradığımız şey bu kadar basit bir şey değil. Çünkü onur kavramı aynı zamanda sizi onurlandıran insanla da ilişkilidir. Ancak biz Larry'nin o kimseye ait ve o kimseden kolayca alınabilecek bir şey olmadığını düşünüyoruz. Hem bazıları kendilerinin iyi insanlar olduklarını düşündükleri için onur peşinde koşarlar. Kendilerini tanıyan insanlar karşısında bu erdemlerinin onurlandırılmasını isterler. Çünkü erdemi iyi bir şey olarak kabul ederler. Belki de siyasetin amacı erdemdir. Ama yine de bu kesindir diyemeyiz. Hem erdemli bir insan aynı zamanda büyük sıkıntılar yaşayabilir. Tüm yaşamı boyunca uyuyabilir, eylemsiz olabilir. Bir insan bu şekilde bir yaşam sürüyorsa Kimi insanlar dışında bu saçma yaşam kimse tarafından mutlu bir yaşam olarak kabul edilmeyecektir. Neyse bu konuyu kapatalım. Hem herkese açık yapılan derslerde bu konulardan söz etmiştik. Üçüncü yaşam şekli teorik yaşamdır. Bunu daha sonra ele alacağız. Ticaret zor bir uğraştır. Zenginlik ise aradığımız şey değildir. Çünkü zenginlik başka şeylere yarar. Zenginliği de amaçlar arasında değerlendirmek gerekir çünkü o başka bir şey için gereklidir. Aradığımız şey kendisi için sevilen bir şeydir. Neyse, bu konuya tekrar döneceğiz. Sanırım genel olarak araştırmak ve bununla neyin kastedildiğini anlamak daha önemli. Gerçi dostlarımız pek çok türden bahsettiği için bunu incelemek kolay olmayacak ama yine de yapalım. Hakikatin ne olduğunu anlamak için her zaman alışık olduklarımızı bir kenara bırakalım. Bizler filozof olduğumuz için ikisini de severiz ama hakikate daha fazla önem vermemiz gerekir. Bu yönde düşünülenler hangi iddiaları kullanacağımızı söylemediler. Böyle olunca da sayı iddiası kurulamadı. İyi olan şey nitelik ve göreli bakımdan değerlendirilecektir. Ancak bir şeyin kendisi ve varlığı göreliğinden önce gelmektedir. Çünkü görelik bir filiz gibidir ve daha tesadüfi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle de bunların üstünde bir iddia olmayacaktır. Ne kadar şey varsa iyi de o kadar farklı şekillerde ifade edilebilir. Bu nedenden tek bir iyi ya da herkes için geçerli bir iyi olamaz. Zaten bu olabilseydi her şey için ayrı bir iyiden değil, tek bir şey için bu iyiden bahsedilebilirdi. Hem zaten insanlar iyiyi açıklarken tanrı, akıl, erdemin niteliği, doğru ölçüsü, doğru zaman, yararlı olan, uygun zamanda olan, iyi bir çevre ya da benzeri ifadeler kullanıyorlar. İne böyle olsaydı tek bir iddiaya göre tek bir bilgi olacaktı. Ancak çok sayıda bilgi var. Aynı başlık altında bile çok sayıda bilgiden söz ederiz. Yani demek istediğim şu. İnsanlar herhangi bir konuda zamanlamayı doğru yaparken başka bir başlığa göre doğru zaman farklı olacaktır. Örneğin savaş, askerlik, tıp, iyi beslenme ya da beden eğitiminde durum değişiyor. Bir şeyin kendisi derken bunun ne anlama geldiğini merak edenler olabilir. Şimdi insanın insan olarak nitelendirilmesine yol açan neden bütün insanlarda aynıysa bu durumda aralarında bir fark olamaz. Burada iyi ve iyinin kendisi arasında bir fark yoktur. Yine çok uzun süredir var olan beyaz ile daha bir gündür beyaz olan beyaz arasında beyazlık bakımından fark yoktur. Belki biri daha uzun süredir beyazdır ama neticede daha beyaz diye bir şey söz konusu değildir. Sığısıp post gibi bazı pitagorasçılar bir sayısını ve iyileri aynı düzeyde değerlendirdikleri için haklı görünüyorlar. Bundan daha sonra söz edeceğiz. Bu noktada söyledikleri, bazı sözlerin doğru görünmemesinin nedeni, iyinin iyi olmasının nedenlerini açıklamamalarıdır. Bir şey kendisi olduğu için aranıyorsa ya da kendinden dolayı seviliyorsa iyi olarak adlandırılır. Buna yol açan nedenler, onu koruyanlar, ona zarar vermek isteyenlere engel olanlar daha başka açılardan iyidirler. Yani iki türlü iyimiz var. Kimi şeyler kendinden dolayı, kimi şeyler ise çeşitli nedenlerden dolayı iyi sıfatını hak ediyor. O halde nelerin kendilerinin iyi olduğuna, nelerin yararlı olmaları nedeniyle iyi kabul edildiğine bakalım ve tek bir iddiaya göre bunlara iyi denip denemeyeceğini inceleyelim. Şimdi söz konusu bu şeyler tek başlarına da aranan şeyler midir? Örneğin görmek, düşünmek, diğer azlar ya da onur. Bu şeyler belki de başka şeylerden dolayı isteniyordur ama yine de kendileri de iyi olan şeylerdir belki de sadece idealları kendileri iyi olanlar grubuna almalıyız. Eğer böyle olacaksa tür diye bir şeyden söz edilmeyecektir. Bu şeyler kendiliğinden iyi olan şeyler ise iyinin iyi olarak nitelendirilmesine yol açan şeylerle aynı olmaları gerekir. Karın ve tebeşirin beyazı da aynıdır. Fakat onur, akıllılık ya da hazza neden olan iyiler birbirinden farklı şeylerdir. O halde tek bir ideale ait olan iyiler ortak değildir. Peki o halde neden ikisine de iyi diyoruz? Bu durum tesadüfi değil. Belki de gerekçemiz hepsinin aynı şeyden kaynaklanması, aynı şeye varması ya da aynı orantılı olmalarıdır. Beden için görme, ruh için akıl. Diğer şeyler için ise başka şeyler. Yine de bu konuyu başka bir zamana bırakalım. Hem bunlar farklı bir bilim dalının incelemesi gereken başlıklar. İdealar için ise şunu söyleyebiliriz. Eğer bir ortak iyi, ve iyi'nin kendinden başka bir şey daha varsa bu şeyin insan tarafından ortaya çıkarılabilen bir şey olmadığı açıktır. Şu an için bizim aradığımız iyi de böyle bir şey. Eylemde bulunacağımız zaman hangi iyiyi aradığımızı bilirsek sonrasında kendimiz için iyi olanları daha doğru bir şekilde ayırt edebiliriz. Bu yaklaşım doğru olmakla beraber bilimlerden bir farkı var. O da şu. Hepsi iyiyi ve eksik olanı aramasına rağmen bu bilgiyi umursamıyor. Yanı sıra sanatçıların bunu aramamalarını ya da onun yardımına ihtiyaç duymamalarını tuhaf buluyorum. Dokumacı ya da marangoz için iğnenin kendisini bilmek ve işi icabı iğnenin ne olduğunu bilmek arasında bir fark vardır. Aynı şekilde iğnenin kendisini bilen insanın daha mı çok komutan ya da hekim olacağı da tartışmalıdır. Hekimler sağlık konusunda genel anlamda insan sağlığını dikkate alarak değil, bireylerin sağlığını dikkate alarak onları iyileştiriyorlar. Neyse, bu konu hakkında bu kadarı yeterli. Yeniden düşünelim. Aradığımız iyi nedir? Sanki her eylem ve saat için farklı bir iyiden bahsediyoruz. Yani hekimlik ve askerlik söz konusu olduğunda ayrı ayrı iyilerimiz var. Peki her birinin iyileri acaba onun uğruna yaptığımız şey mi? Yani hekimlikte iyilik sağlıkken askerlikte başarı, mimarlıkta ev ya da başka şeyler. İyi için amaca göre farklı şeylerden söz edilebilir mi? Çünkü her şeyin bir yapılış amacı var. Tüm meylemler ve tercihler bir ara baştan ibarettir. Her şeyin bir yapılışı amacı olduğuna göre her birinin ayrı bir iyisi de olmak zorundadır. Amaçlar çoğaldıkça iyilerin sayısı da artacaktır. Böyle olduğu zaman da yine başa dönmüş oluyoruz. O halde konuyu daha derinlemesine inceleyelim. Çok sayıda amaç olduğu zaman bu amaçlardan bir kısmını başka şeylerden dolayı istemekteyiz. Yani zenginlik, flüt çalmak ya da dire karar amaçların hepsi amaç değildir. İyi dediğimiz şey kendiliğinden iyi olmalıdır. O halde kendisi iyi olan bir amacımız varsa bizim aradığımız bu iyi demektir. Çünkü en çok amaç olan da kendisidir. Bir şey kendisinden dolayı arıyorsak bu onu başka bir şey için aramamamızdan daha fazla amaçtır. Aynı şekilde bir şey kendisinden dolayı tercih ediliyorsa başka şey için olduğundan daha fazla tercih ediliyorsa bu da daha fazla amaçtır. İşte mutluluk böyle bir şeydir. Çünkü mutluluk her zaman kendisinden dolayı istenmektedir. Mutluluğu başka bir şey için istemeyiz. Öte yandan haz, onur, akıl ya da diğer erdemler de kendilerinden dolayı istenir. Hem bu şeyler bir amaç olsalar da tercih edilebilecek şeylerdir. Bunları isteme dediğimiz de mutluluktur. Öte yandan mutluluk Hiçbir zaman başka bir şey uğruna tercih edilmemektedir. Zaten bu durumun ispatı mutluluğun kendine yeterli olmasıdır. Kendine yeterli olan da amaç olan şeydir. Kendine yeter dediğimiz zaman burada insanın hayatını tek başına sürdürmesinden süt etmiyoruz. İnsanın ailesi ve hemşerileriyle beraber bir yaşam sürmesi gerekir. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır. Tabii ki bir yere kadar toplumsaldır. Yani akrabalar gittikçe uzaklaşır. İnsanın herkeste aynı eşiği kurması imkansızdır. Neyse. Bu daha sonra konuşulacak bir konu. Kendine yeter dediğimiz şey, bir eksiği olmayan, bir yaşamda tercih edilebilecek şeydir. Mutluluk da bu gruba dahildir. Hatta diğer şeylerden daha da fazla tercih edilebilir bir şeydir. Onu diğerleriyle aynı kefeye koyamayız. Eğer diğerleriyle aynı olsaydı da o zaman en küçük bir iyi ilavesiyle bile daha fazla tercih edilebilir olurdu. Çünkü ona bir şey eklediğimizde daha da iyi olacaktır ve her zaman iyi için daha iyi olan, daha fazla tercih edilebilir olandır. O halde eylemlerimizin amacı mutluluktur ve bu kendine yeter bir şeydir ve aynı zamanda bir amaçtır. Herkes mutluluğun iyi bir şey olduğunda hemfikirdir. Ancak aynı zamanda mutluluğun ne olduğunun da açıklanması gerekir. İnsanın amacının ne olduğunu ortaya koymamız da bu konuda bir yanıt bulmamızı sağlayabilir örn. flüt çalan, heykel yapan ya da başka bir şeyle ilgilenen bir zanaatkarın yaptığı işi iyi yapması kendi işiyle ilgili bir şeyse sıradan bir insan için de benzer bir şey söylenebilir. Tabii ki bunun için insanın bir işi olması gerekir. Marangozun ve kunduracının bir işi varsa sıradan bir insanın da işi var mı? Yoksa bir işi yok mudur? Bedendeki gözün, elin, ayağın ya da diğer her şeyin bir işi olduğu gibi insanın da bir işi var mıdır? varsa bu nedir? Amaç yaşamak değil. Bu zaten diğerlerinde de var. Oysa aradığımız insana ait olan bir şey. Bu durumda yanıt beslenmek ya da büyümek de değil. Belki de duyu organlarıyla sürdürülen yaşamdan söz ediyoruzdur. Ancak bu hayvanlarda da var olan bir şey. Bu durumda verilecek yanıt akıl sahibi olan yaşamdır. Burada aklın olması, düşünmek, söz dinlemek gibi şeyler devreye giriyor. Eylem yaşamı ikiye ayrı şekilde ifade ettir. Bunlardan daha önemli olanı etkinliklerle sürdürülen yaşamdır. Şimdi insanın işi ruhun akla uygun ya da akılsız olmayan eylemleri ise ve işin ismiyle bu konuda becerikli olanın ismi aynıysa yani müzik yapan biriyle erdemli müzik yapan biri örneğinde olduğu gibi diğerlerinde de aynı durum geçerliyse ve burada sadece yapılan işte bir üstünlük durumu varsa Müzik yapanın işinin müzik yapmak, erdemli müzik yapanın ise iyi müzik yapmak gibi insan için iyinin, ruhun erdemli eylemleri olduğunu ve bunun bütün yaşam boyunca sürmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü sadece tek bir iyi eylemle ya da sadece bir günlük iyi eylemlerle iyi olunamaz. İnsanlar bu şekilde kısa zamanda mutlu olamazlar. Evet, iyinin tanımını bu şekilde yapmış olduk. Öncelikle iyinin tam bir tanımını yapmamız gerekir. Ayrıntıları ise daha sonra geçmemiz doğru olacaktır. Bir şeyin genel tanımını yaptıktan sonra içini doldurmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Çünkü zaman bu konudaki en iyi yardımcıdır. Sanatlar da bu şekilde ilerlemiştir. Çünkü eksik olan kısımlar herkes tarafından tamamlanabilir. Bir konuda daha önceden ortaya konulan şeyleri bilmek, her konuda kesin ifadeler kullanmayı bir zorunluluk olarak göstermek, konuya ve incelemeye uygun tarzı bir arayışa girmek en doğrusudur. Örneğin marangozun ve geometricinin dik açıdan anladıkları şey farklıdır. Marangozlar bu bilgiye kendi işleri için gerekli bir bilgi olarak bakarken, geometriciler dik açının ne olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu konusunda inceleme yaparlar. Diğer konularda da benzer şekilde davranılırsa, asıl işler tali işlerden daha önemli olma konumlarını koruyacaklardır. Yine her konuda neden aramaya da gerek yoktur. Sadece bir şeyin ne olduğunu net bir şekilde ifade etmek yeterli olacaktır. Örneğin başlangıçlar. Başlangıçlar söz konusu olduğu zaman bunların bazılarını duy organlarıyla, bazılarını öğrenerek, bazılarını onları inceleyerek anlarız. Tüm bu şeyler kendi doğal yapılarına göre incelenmelidir. Bunlar iyi bir şekilde belirlenirse sonradan gelecek şeylerin daha iyi anlaşılmasını da sağlarlar. Zaten bir başlangıcın işin tanımının yarısından daha fazlası olduğu düşünülür. Aradığımız şeylerin yanıtlarının çoğu da oradadır. Ayrıca sadece sonuçlara ve dayanak noktamıza değil, bu konuda görüş belirten başkalarını da ne dediklerine bakmak gerekir. Çünkü söylenen bir söz doğruysa her noktada doğru olacaktır. Yanlışsa bu zaten hemen belli olur. İyi olan şeyler üç gruba ayırmaktayız. 1. grup dışsal iyilerdir. Bir diğer grup ruha ve bedene iyi olan şeylerdir. Ruhla ilgili iyiler gerçek iyilerdir. Eylemler ve ruhsal eylemler bu gruba dahildir. Bu söylediklerimiz daha önce başka filozofların ifade ettikleri bir konuya uygundur. Bir amaç eylemden ve etkinliklerden oluşur. Bu sayede de sıvı iyilerden değil, ruhla ilgili iyilerden bahsetmiş oluyoruz. Mutlu insanlar iyi yaşarlar ve iyi durumdadırlar. İşte bu söylediğimizin doğruluğunu gösteriyor. Zaten biz de iyi yaşamaktan ve iyi durumda olmaktan söz etmiştik. Yine mutluluk konusunda söylenenlerin çoğu bizim söylediklerimizde de var görünüyor. Bazıları erdemin, bazıları akıllılığın, bilgeliğin, hazzın ya da tüm bunlarla birlikte mutluluğun var olduğunu düşünürken bazıları dışta dilleri de hesaba katıyor. Bu görüşlerin bazılarını çok sayıda insan ve yaşlılar savunurken bazılarını kimi ünlü insanlar savunuyor. Herkesin birlikte yanılma ihtimali çok azdır. Belki de söylenenlerin çoğu doğrudur. O halde mutluluğun bir erdem olduğu konusundaki fikirler doğru görünüyor. Çünkü erdem oygun eylemlerde bulunabilmek erdemin bir özelliğidir. En iyi şeyin erdemde olduğunu zannetmek, yani onun kullanılan bir şey olduğunu varsaymak ya da en iyinin bir huyda olduğunu zannetmek ve bir eylemde olduğunu varsaymak arasında önemli farklar vardır. Örneğin bir huy asla biri iyi oluşturmayabilir. Uykuyu ya da diğer eylemleri düşünelim. Etkinlik söz konusu olduğu zamansa durum farklıdır. Çünkü etkinlikte ister istemez eylem var olacaktır ve bu durumda da iyi eylemlerde bulunacaktır. Olimpiyat oyunlarında güzel ve güçlü olanlar değil, kazananlar ve kazanmak için yarışanlar ödüllendirilir. Yine insanlar arasında da iyi ve güzel insanlardan doğru eylemlerde bulunanlar çıkacaktır. Bu insanlar yaşamı güzeldir. Bir şeyin güzel bulunması ruhta olur. Bu da ruhta sevilen şeydir. Örneğin atları seven bir insan için atlar ya da oyunları seven bir insan için oyunlar o şeylerdir. Yine adaleti ya da erdemi seven insanlar için bunlar hoş şeylerdir. Birçok insan için hoş olan şeyler farklı farklıdır. Aslında bunlar hoş şeyler değildiler. Fakat güzeli seven insanlar hoş dedikleri şeyler hoştur. Kısacası erdeme uygun eylemler bu şekildedir. Bu eylemlerin hem kendileri hoştur hem de erdemi seven insanlar açısından bu eylemler hoş bulunur. Erdemi seven insanların yaşamlarında hazza ihtiyaçları yoktur. Çünkü zaten haz onların yaşamında mevcuttur. Yine bir insan güzel eylemleri seviyorsa, onun aynı zamanda iyi olmadığını da düşünebiliriz. Zaten haklı davranmayı sevmeyene adil, cömertlikten hoşlanmayana cömert de demiyoruz. Diğerlerinde de farklı bir durumla karşılaşmamaktayız. Sonuç, erdemli eylemlerin kendilerinin hoş olmaları olacaktır. Aynı zamanda bu türden eylemler hoş, güzel ve iyi olacaktır. Tabii ki bütün bunların gerçekleşmesi için erdemli insanın iyi kararlar vermesi gerekir. Bu durumda mutluluğun en güzel, en iyi ve en hoş şey olduğunu söyleyebiliriz. Biri olurken diğeri olmamazlık edemez. Delos'taki bir yazıtta şöyle denilmektedir. En güzel olan en adil olandır. En iyi şey sağlıklı olmak. En hoş şey isteneninin elde edilmesidir. Tüm bu ılamlarda iyi etkinlikler vardır. Mutluluğun da bunlar arasında yer aldığını ve onların en iyisi olduğunu belirtmiştik. Daha önce de söylediğimiz gibi mutluluk için dışsal iyiler de gereklidir. Çünkü dista iyiler olmaksızın yaşamak ya da iyi eylemlerde bulunmak çok kolay değildir. Dostlar, zenginlik, siyasi güç bize araç gereçler kadar çok yararlıdır. Öte yandan soylu olmamak, iyi çocuklarımızın olmaması ya da güzel olmamamız da zararımızadır. Eğer bir çocuk asil değilse ya da çirkinse onun mutlu olma şansı fazla değildir. Bir insanın çocukları çok kötüyse ya da çocuklarının ölümünü gören biri de fazla mutlu değildir. O halde mutluluk için dışsal koşullar önemlidir. İşte bu nedenle bazılarına göre mutluluk iyi kadar ile ya da erdemle bir arada bulunmaktır. Peki mutluluk bir şekilde öğrenilebilen, alışılabilen ya da farklı şekillerde elde edilebilen bir şey mi? Belki de bu kadar ya da tesadüf sayesinde ediniliyordur. Eğer tanrılar insanlara çeşitli hediyeler veriyorlarsa, bu da verdikleri hediyeler arasında yer alabilir. Çünkü insani şeylerin en iyisidir mutluluk. Yine de bu konuda farklı bir araştırma alanına ait bir konu. Eğer mutluluk erdemle ya da çeşitli eğitimlerle elde edilen bir şey olsa bile çok tanrısal bir şey gibidir. Çünkü bu erdemin sonucunda verilen bir ödül olduğu gibi ulaşılması gereken en iyi amaçtır da. Hem herkes de mutlu olabilir. Sonuçta erdem açısından bir ekseniniz yoksa alınacak eğitim sonucunda ona sahip olursunuz. Eğer doğal koşullara uygunsa böyle bir kazanmanın tesadüf yerine bu şekilde elde edilmesi daha iyidir. Ayrıca çeşitli konularda uzmanlık gerektiği zaman durumun aynı şekilde olması mantıklı görünüyor. Hem en güzel ve iyi yolunun tesadüf olması kötü olurdu. Yine bu söylediklerimiz aradığımızın ne olduğunu bize gösteriyor. Mutluluk ruhun erdeme uygun bir eylemidir demiştik. Diğer iyi şeylerin de bazılarını var olması gereklidir. Bazılarının ise mutluluğun yardımcıları olduğunu belirtmemiz iyi olur. Bunlar da önceden söylediklerimize uygun şeyler. Yine daha önce belirttiğimiz gibi siyasetin amacı en iyidir ve onun sayesinde daha iyi insanlar ortaya çıkarmaya ve insanların daha iyi davranmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle bir attan ya da inekten ya da bir hayvandan mutlu olarak söz edemiyoruz. Çünkü hayvanlar söylediklerimizi yapamazlar. Yine bu nedenle çocuklar da mutlu olamazlar. Onların da bunları yapmaya yaşi etmez. Çocuklara mutlu diyorsak sadece mutlu olma imkanları olduğunu vurguluyoruz demektir. Bu nedenle hem erdeme hem de yaşama eksiksiz bir şekilde ihtiyacımız var. Öte yandan insan yaşamında çok sayıda değişiklik yaşanmaktadır. Kadar çok sayıda insanın yaşamını değiştirmekte ve mutlu salınan çok sayıda insan yaşlandığında büyük acılar çekmektedir. Troya'daki Primus örneğinde olduğu gibi bir insan yaşlandığında Bu tür bir olay yaşadıktan sonra ona mutlu diyemeyiz. Peki yaşayan hiç kimse mutlu değil midir? Solunun dediği gibi ölümü mü beklememiz gerekiyor? Eğer böyleyse insan öldüğünde mi mutlu olur? Daha önceden mutluluğun eylemi olduğunu söylediğimize göre bunlar yanlış mıdır? Solunun da anlatmak istediği şekilde ölen bir insanın mutlu olduğunu söyleyemiyorsak, sadece bu insanın artık çeşitli şanssızlıklar ve felaketler yaşamayacağını belirtiyorsak, ölen birine mutlu diyebiliriz. Öte yandan ölü içinde yaşadığının farkında olmayan biri için de iyi ya da kötü şeyler düşünülebilir. Onur, onursuzluk, çocukların ya da soyunun iyi durumda olup olmaması. Şimdi şuna bakalım. Bir insan yaşlanana kadar gayet iyi bir yaşam sürsün. Fakat öldükten sonra soyunun başına türlü felaketler gelsin. Ya da çocukları son derece iyi bir yaşam sürsün. Yine bu çocukların başlarına gelenlerin atalarının yaşadıklarıyla aralarında epey zaman farkı olabilir. Çocukların durumu ile birlikte ölenin durumu da değişseydi durum tuhaf olurdu. Aynı şekilde çocukların durumunun aileyi hiç etkilememesi de tuhaftır. Şimdi ilk başta konuştuğumuz soruna geri dönelim. Böylece yanıtı daha kolay bulabileceğiz. Bir insanın mutlu olabilmesi için onun ölümüne bakmamız gerekiyorsa yani şu anki durumuna göre değil de geçmişe göre karar veriyorsak bu durumda bir insan için mutludur diyemiyoruz demektir. Bu garip değil mi? Eğer kaderi takip etmeye kalkışırsak Bir insan için bazen mutludur, bazense mutlu değildir diyeceğiz. Mutlu olan insanı da sanki temeli bozuk bir bina gibi tanıtacağız. Peki, kadarı hiç mi bakmamalıyız? Çünkü mutluluk ya da mutsuzluk bunlarla ilişkili değildir. Fakat insanın yaşamında bunlara yeri olduğunu daha önce de belirtmiştik. Mutluluk erdeme uygun olan eylemlerden, mutsuzluk erdeme uygun olmayan eylemlerden kaynaklanır. Şu anda geldiğimiz noktada sözlerimizin doğruluğunu ispatlıyor. İnsan işler söz konusu olduğu zaman erdeme uygun eylemleri herkes çok iyi derece de bilmez. Hem bu konular bilimlerden bile daha eski konulardır. En önemlileri de kalıcı olacak olanlardır. Çünkü mutlu insanlar çok uzun zamanda bu şekilde bir yaşam sürmektedirler. İşte bu nedenle de uzun zamandır akıldadırlar. O halde mutlu insanda bulunan her zaman var olan bir şey arıyoruz. Mutlu insanlar herkesten daha fazla erdemli bir yaşam sürmeli. İyi ya da kötü kadere katlanmalı. E ve harika birer insan olmalıdır. Kadar onun hayatında çok küçük ve çok önemli olmayan değişikliklere neden olacaktır. Öte yandan olumlu yöndeki değişiklikler ise yaşamını daha da mutlu kılacaktır. Yaşamdaki olumsuz değişiklikler beraberinde acıları getirir ve çoğu şeye zarar verir. Ancak bu insan ancak bu insan umursamaz biri değil de sabırlı biri olduğundan talihsizliklere cesurca katlandığı için daha iyi görünecektir. Sonuç olarak bir insan için önemli olan eylemlerse Mutlu insanlar asla sefil duruma düşmeyeceklerdir. İyi ve cesur bir insan kaderin olumsuzluklarına sabırla katlanmasını bilir ve sahip olduklarıyla her zaman iyi bir yaşam sürmeye çalışır. Nasıl ki iyi bir komutan ordunun gücünü savaşa en uygun şekilde kullanır, kunduracı elindeki derilerden en iyi ayakkabıyı yaparsa, diğer sanatçılar da bu insanda aynı şekilde davranacaktır. Bu durumda mutlu insanlar zavallı durumuna düşmezler. Ama Priamos'un yaşadıklarını yaşarlarsa mutlu da olamazlar. Yine mutlu insanlar kolayca değişebilen insanlar da değildirler. Bu insanların yaşadıkları kötü olaylar onların durumlarını değiştirse de bu olayların ciddi anlamda çok büyük boyutlu olmaları gerekir. Bu gerçekleştiği zaman da kısa bir süre içinde yeniden mutlu olabilmesi mümkün değildir. Yeniden mutlu olabilmek için çok büyük çabalar harcanması gerekir. Bu durumda bir insanın mutlu olabilmesi için bir süreliğine değil, Tüm yaşamı boyunca o erdeme sahip olması gerekir. Ayrıca dışsal iyilerin de onun lehine olması zorunludur. Öte yandan ileride olacakları bilmiyoruz ve mutluluk da bizim için bir amaç. Bu durumda belki de tanımlamamızı söylediğimiz şekilde yaşayan ve yine söylediğimiz şekilde ölecek olan ifadelerini de yerleştirmemiz gerekir. Eğer söylediğimiz nokta doğruysa ifade ettiğimiz şeylere sahip olan ve olacak olanlara mutlu dememiz doğru olacaktır. Bu konu hakkında bu kadarı yeterli. Öte yandan soyumuzdan gelen insanların bizim mutluluğumuza etkisi olduğunu düşünmek tuhaf geliyor. Yine de çok fazla sayı dolasılık var. Bunların bir kısmı fazlasıyla yaşanırken bazıları nadiren gerçekleşmekte. Sonuç olarak tüm bu işleri teker teker incelemek son derece uzun sürecek bir konudur. Bir trajedya'da yaşanan felaketin o an olması ya da daha önceden yaşanması arasındaki farktan daha büyük bir farka sahipse Bazen yaşananlar insanların tüm yaşamını etkiliyorsa, genelde dostlarımızın yaşadıkları buna benzer olaylar olmakta. Bu durumda da farklı incelememiz gerekir. Belki de o zaman ölülerin bir şeyden pay alıp almadıklarına bakmak gerekir. Eğer ölüler bir şeyden pay alıyorsa, bu şey iyi de olsa kötü de olsa son derece son derecede alınan pay küçük ve değersiz olacaktır. Sandığımız katar küçük olmasa da yine yine mutlu insanları mutsuz, mutsuz insanları mutlu yapacak kadar büyük bir değişiklik olamaz. Evet, ölüler soy­larının durumlarından bir miktar etkilenebilirler. Ancak bu etki onların mutluluklarını değiştirecek oranda büyük bir etki değildir. Şimdi sırada mutluluğun övgüye layık bir şey mi yoksa değerli bir şey olduğu mu konuşmak var. Mutluluk bir imkan değildir. Övgüye layık dediğimiz şeyler bir özelliğe sahiptirler ve bundan dolayı övülürler. Örneğin adaletli insanlar iyi davrandıkları için, aynı şekilde cesur insanlar da Erdemli davranışlarından dolayı yine güçlü, hızlı koşan ya da buna benzer özellikler olan insanları da iyi ve erdemli olan ilgisinden dolayı övmekteyiz. Tanrılara yapılan övgülere bakalım. Onlara yapılan övgülerin bir kısmı bize yapıldığında komik olacaktır. Çünkü övgü ilgili olduğu şeylerden doğmaktadır. Bu durumda en iyi şeyleri övgü olmayacaktır. Sadece bu şeyleri daha iyi, daha üstün şeylere çevirmek gerekir. Örneğin tanrılara mutlu olarak düşünüyoruz. Yine insanlar arasında en tanrısal olanları da mutluluk kabul ediyoruz. Yine iyi şeyler konusunda da aynı şekilde davranmaktayız. Hiç kimse mutluluğu ve adil olmayı aynı oranda önemez. Mutluluk daha tanrısal ve daha iyi bir şey olarak kabul edilecektir. Eudoxos haz'ın birinci sırada yer aldığını düşünüyordu. Çünkü haz iyi bir şey olmasına karşın övülmüyordu. Ve bu nedenle de övülen şeylerden daha iyi olduğuna inanıyordu. Tanrı ve iyi dediğimiz şeyler bu gruptandır. Diğerleri ise onlarla birlikte değerlendirilir. Aldemi överiz. İyi şeyler ardamdan doğarlar. Hem bedene hem de ruha ait güzel şeyler için övülürler. Neyse bu konuları incelemek aslında övgüyle ilgilenen insanların yapması gereken bir şey. Daha önceden de belirttiğimiz şekilde mutluluk önemli bir şeydir ve kendisi bir amaçtır. Zaten mutluluğun bir başlangıç olması da sözlerimizin doğruluğunun ispatlanmasıdır. Çünkü herkes ona ulaşabilmek adına ilanlarda bulunuyor. Mutluluğu iyi şeylerin başlangıç olarak görüyoruz. Onu tanıdıkça ve önemli bir şey olduğunu kabul ediyoruz. Mutluluk ruhun amaca yönelik bir eylemi ise ve bu da erdeme uygun olarak gerçekleşiyorsa o zaman erdemi incelememiz gerekir. Böylece mutluluk daha iyi anlaşılmış olur. Siyasetçilerin genelde mutluluk konusuyla ilgilendiklerini görmekteyiz. Çünkü siyasetçilerin amacı vatandaşların yasalara uygun davranan ve iyi insanlar olmalarını sağlamaktır. Girit ve Lakademyona örneklerindeki yasa yapıcıları ve diğer örnekleri gözden geçirelim. Eğer bu araştırma siyaset konusunda uygunsa aynı zamanda ilk başlangıçtaki amacımıza da uygun davranmış olacağız. Bizim insani erdemi incelememiz gerekiyor. Çünkü aradığımız şey insani, iyi ve mutluluktur. Yine insani erdem dediğimiz şey bedene değil ruha ait bir şeydir. Yine mutluluk da ruh kaynaklıdır. Bir göz hekimi tedavi bulabilmek adına gözle ilgili bilgilerin dışında bedeni de bilmektedir. Aynı şekilde siyaset adamı da ruhu bilmelidir. Ailece siyasetin tıptan çok daha önemli bir başlık olduğunu düşündüğümüzde bu konuda çok daha ilgili olması gerektiği de ortaya çıkacaktır. İyi hekimler bedeni tanımak adına çok ciddi anlamda çaba sarf ederler. Bu durumda siyaset adamı da ruh konusunu incelemeli. Hem kendi konusu için hem de bir süredir incelediğimiz konu için bu gereklidir. Bu şimdi konuştuğumuz konuya göre çok daha kapsamlı bir konudur. Toplumu açık derslerde ruh konusuna yeterince değinmiştik. Bunları hatırlamamız yeterli olacaktır. Örneğin ruhun bir kısmında akıl olduğu, bir kısmında olmadığı belirtmiştik. Peki bu kısımlar bedendeki parçalar gibi kesin sınırlarla birbirinden ayrılıyor mu yoksa dairenin iç ve dış bükeyleri gibi ayrılmayıp sadece sözlü olarak mı ayrılmakta? Neyse bunun çok önemi yok. Aklın olmadığı kısım bitkilere benziyor. Yani beslenme ve büyüme bakımından. Tüm beslenenlerde örneğin bir canlının da böyle bir şeyi vardır. Yine büyümüş olan canlılarda da aynı şey bulunur. Evet, bu söylediğimizin doğruluğu mümkün görünüyor. Burada bir erdem var. Ancak bu insani bir erdem değil. Uyuduğumuz zaman bu son kısım son derece etkin olduğu düşünülmektedir. İyi ve kötü insanlar uykuda belli olmazlar. İşte bu nedenle yaşamın yarısı için mutlu ve zavallı insanlar arasında bir fark olmadığı düşünülüyor. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü uyku sırasında ruhtaki erdemli ya da kötü kısımlara yol açan eylemlere ara verilmektedir. Kimi erketler dışında erdemli insanların rüyaları diğerlerinden daha iyi olacaktır. Neyse bu konu hakkında bu kadarı yeterli. Çünkü bu kısmın insani erdemde bir payı bulunmamaktadır. Ruhta akla sahip olmayan ancak bu kısımdan pay alan başka bir şey var gibi. Yine kendine hakim olan insanların aklını, onun ruhunun akıl sahibi olan kısmını övmekteyiz. Çünkü bu kısım iyi şeyleri yapmamızı önermektedir. Ruhta aynı zamanda akıl karşısında yer alan, akla karşı duran bir başka kısım daha var olmalıdır. Örneğin fert olan bir insan sağa dönmek istese de bedeninin bir kısmı bunu yapamaz. Aynı şekilde ruhta da benzeri bir durum olmaktadır. Kendine hakim olamayan insanlar yapmaları gerekenin tersi yönlen hareket ederler. Ancak bedendeki aksilikleri görsek de ruhtakileri gözle görmemekteyiz. Oysa ruhta da akla karşı olan ve aklın tersine hareket eden bir şeylerin olduğunu düşünmemiz gerekir. Bunu görmüyor oluşumuzun bir önemi yoktur. Daha önceden de belirttiğimiz şekilde bu kısım akıldan pay almaktadır. Kendine hakim olan kısım aklın sözünü dinler. Cesur ve ölçülü insanlar da daha fazla dinler. Çünkü burada her şey akıl uyum halindedir. Sonuç olarak aklın olmadığı kısım ikiye ayrılır. Birincisi bitkilere benziyor ve akıldan hiç pay almıyor. İstemeyen, arzulamayan kısım ise aklı dinlediği ve onun sözlerine boyun eğdiği zaman akılla aynı yerde yer alıyor. Tabii ki buradaki örneğimiz babamızın ya da bir dostumuzun bize akıl vermesi gibidir. Yoksa bir matematikçinin gösterdiği ispatlardan söz etmiyoruz. Öğüt, eleştiri ya da ikna süreçleri aslında akıldan yoksun kısmın bir şekilde akla kazıldığını göstermektir. Akla sahip olan kısım da ikiye ayrılır. Birincisi kendisidir. Yani gerçekten akla sahip olan kısım. Diğeri ise başkalarının sözlerini dinleyen kısım. Erdem de buradan hareketle tanımlanır. Erdemleri düşünce ve karakter erdemleri olarak ikiye ayırmamız gerekir. Düşünce erdemleri grubunda bilgelik, doğru kararlar alma ya da aklı başında olma vardır. Karakter erdemleri ise cömertlik ya da ölçülü davranmak gibi erdemlerdir. Zaten bir insanın karakterini anlattığımızda ona bilgiye ya da doğru kararlar alan biridir demeyiz. Bunun yerine cömert ya da ölçülü deriz. Bilge insanları huylarından dolayı överiz. Huy üzerinden övülenler ise erdemlerdir.